Aziz, muhterem kardeşim! Evvela zatınızın bir risale kadar cami ve uzun ve müdakikane hararetli mektubunuzu kemal merakla okudum. Peşin olarak size bunu beyan ediyorum ki, Risale-i Nur'un üstadı ve Risale-i Nur'a celcelutiye kasidesinde rumuzlu işaratıyla pek çok alakadarlık gösteren ve benim hakaik imaniyede hususi üstadım İmam-ı Ali'dir radıyallahu anh ve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 Sahabeler zamanındaki fitnelerden vay saçmayı menetmişler. Çünkü Vaka-i Cemal'de Ashere-i Mübeşşereden Zübeyr Betalha ve Talha ve Ayşe'yi sıddıka radıyallahu anhum bununması ile Ehli Sünnet ve'l Cemaat o harbi içtihat neticesi deyip Hazreti Ali radıyallahu an haklı, öteki taraf haksız fakat içtihat neticesi olduğu cihetle affedilir. Hem habilik damarı hem müfrit rafizilerin mezhepleri İslamiyete zarar vermesin diye Sıffin Harbindeki gavilerden de bahsaçmayı saçmayı zararlı görüyorlar. Haccac-i Zalim, Yezid ve Velid gibi heriflere ilmi kelamın büyük allamesi olan Saadetdin Taftezani, "Yezide lanet caizdir" demiş fakat "lanet vacipdir dememiş. "Hayırdır ve sevabı vardır" dememiş. Çünkü hem Kur'an'ı hem peygamberi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 ve mükellef olan, bir kısım hocaları elde edip, ehli hakikatı Alevîlikle ittiham etmekle, birbiri aleyhinde istimal ederek, dehşetli bir darbeyi, İslamiyete vurmaya çalışanlar meydanda geziyorlar. Sen de bir parçasını mektubunda yazıyorsun. Hatta sen de biliyorsun. Benim ve Risale-i Nur'un aleyhinde istimal edilen, en tesirli vasıtayı hocalardan bulmuşlar. Şimdi, haremeyn-i şerifeyne hükmeden Vehhâbîler ve meşhur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 İşte bu hakikat içindir ki, ehli hakikat başta eimmiy erbaa ve ehlibeytin beytin eimmiy aşar olarak, ehli sünnet mezkür hakikata müstenit olan kanun okutsiyeği kendilerine rehber edip, İslamlar içinde o eski zaman fitnelerinden medar bas ve münakaşa etmeyi caiz görmemişler, menfaatsiz, zararı var demişler. Hem o harplerde çok ehemmiyetli sahabeler nasılsa iki tarafta bulunmuşlar.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 binler lanete nefrete müstehak olanlara ehemmiyet vermemek gibi bir halet mümin ve müdakkik bir zatın vazifi kutsiyesine muvafık gelemez. Hatta sabriyle küçücük münakaşanız, hem Risale-i Nura hem hakayiki imaniyenin intişarına ehemmiyetli zarar verdiğini senden saklamam. Aynı vakitte burada hissettim, müteessir ve müteellim oldum. Sonra senin gibi ehl-i tahkik bir âlimin,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 Erzurum'dan imdadıma yetişen bu iki zatın münakaşasını musalahaya tebdil et diye dua ettim. Risale-i Nur'un İhlas Lem'alarında denildiği gibi şimdi ehli iman değil Müslüman kardeşleriyle belki Hristiyanın dindar ruhanileriyle ittifak etmek ve medar ihtilaf meseleleri nazara almamak, niza etmemek gerektir. Çünkü küfrü mutlak hücum ediyor. Senin hamiyeti diniye ve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 muhalif tarafa bu içtihat neticesinde girdiklerini hatta İmam Ali'nin radıyallahu an kardeşi Ukeyl ve Habrül Ümme ünvanını alan Abdullah ibni Abbas dahi bir vakit muhalif tarafında bulunduklarından hakiki ehli sünnet vel cemaat mimma haseni şeriatı seddü fiten bir düstur esasiyye şer'iyeye binaen tahharallahu eydiyena nutahiru nutahhiru elsinetena diyerek o fitnelerin kapısını açmak, bahsetmek caiz görmüyorlar. Çünkü itiraza müstehak birkaç tane varsa, tarafgirlik damarı ile büyük sahabelere, hatta muhalif tarafında bulunan Beyt'in bir kısmına ve Talha ve Zubeyir radıyallahu anhum'a gibi aşirey mübeşşereden büyük zatlara itiraza başlar, zem ve adavet meyli uyanır diye, ehli sünnet o kapıyı kapamak taraftarıdır. Hatta ehl-i sünnetin ve ilmi kelamın azim imamlarından meşhur Saadettin-i yezit ve Velid hakkında tel'in ve tadliyle cevaz vermesine mukabil, seyyid Şerifi Cürcani gibi, ehl-i sünnet vel cemaatin allameleri demişler. Gerçi yezit ve Velid, zalim ve gaddar ve facirdirler. Fakat sekeratta imansız gittikleri gaybîdir. Ve kat'î bir derecede bilinmediği için, o şahısların nasıl ı ve delili kat i bulunmadığı vakit, imanla gitmesi ihtimali ve tevbe etmek ihtimali olduğundan, öyle hususi şahsa lanet edilmez. Belki, lanetullahi aled zalimine vel münafikîn gibi, umumi bir unvan ile lanet caiz olabilir. Yoksa zararlı, lüzumsuzdur diye, saadettin İtaftezani'ye mukabele etmişler. Senin müdakkikane ve alimane mektubuna karşı uzun cevap yazmadığımın sebebi hem ehemmiyetli hastalığım ve ehemmiyetli meşgalelerim içinde acele bu kadar yazabildim. El baki hu'l Said Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim. Evvela Cennetül Firdevs'in meyveleri ve Medresetü Zehra'nın heyet-i faalesinin sahayıf amelleri ve defter-i haseneleri olan Zülfikar ve arkadaşlarını Selamet ve cuma gecesi serçe kuşunun verdiği müjdeden iki saat sonra kemale sürur ile aldık. Sizlere onların harfleri adedince, "Bârakallâh, vaffakakumullâh ve ezâdakumullâh fidarein deyip ruhu canımızla sizi tebrik ettiğimiz gibi bu memleketi de tebrik ederiz. Ve Zülfikar'ın zuhurunun mukaddemeleri başlamasıyla din lehinde kuvvetli cereyanların ve aleyhindeki tecavüzün durması ve bir kısmı rücu edip eski hatiyatın tamirine çalışması işaretiyle, şimdi bir fiil tezahür ve neşrolması, inşallah memleket için, İslamiyet cihetinde büyük bir faydası olacak ve zulmetleri dağıtacak işaretini veriyor. Evet, şimalden gelen küfr-i mutlak cereyanını durduracak, yalnız Risale-i Nur'dur. Siyaset, diplomatlık, bu vazifeyi göremez. Onun için, vatanperver ve milliyetçi ve siyasetçiler, Nurlara sarılma mecburiyet var. O Zülfikar'ın zuhura gelmesi için çalışanların şahsı manevisinin belki her birisinin kıyametteki defteri hasenatına 700 sayfesiyle bir tek sayfası hasenat olmasını rahmet-i ilahiyeden niyaz ediyoruz. Madem o iman hakikatleri yüksek bir ibadet ve hasenedir ve onunla çokların imanını kurtarmak binler hasene hükmündedir. O'nun zuhuruna çalışanların her birisi, O'nu okuyup ve dinleyip itikad etmesiyle, aynen işlediği sair hayratın defteri gibi bir uhrevi senedidir. Elbette onların ve şahs-ı manevîsinin, defter hasenatından 700 sayfesiyle, bir tek sayfa olarak zülfikâr aynen neşrolmak ve bir sayfesi hükmüne geçmek hadsiz bir rahmetin şehnidir. Saniyen, gerçi nurlar girdikleri her yerde galebe eder, fakat mütemerrit ve muannit zındıklar, maddiyunlar ellerinden geldiği kadar fütuhatına fütur vermek için desiselere ve ehli siyasete evham vermeye çabalıyorlar. İnşallah bir halt edemezler. Fakat ihtiyat her vakit iyidir. Sırr-ı tenevveret düsturu devam ediyor. Ta bunun gibi birkaç mecmua çıkıncaya kadar temkinli ve ihtiyatlı bulunmak lüzumu var. Hatta bu defa sırr-ı inna altayına'nın remizli risalesini 13 seneden beri görmediğim halde buraya göndermek bir derece ihtiyat kaidesine muhalif olduğu gibi herkes anlamaz hem tevil ve tefsir lazımdır. Çünkü lahikada bir mektupta yazmıştım ki iki hakikat mücmelen bana ihtar edilmişti. Birisi bir derece dar bir dairede bir nur gösterilmişti. Geniş bir dairede mana verip 40 sene evvel bir nur göreceğiz diye müjde veriyordum. Hatta hürriyetten evvel Eski talebelerime de o müjdeyi mükerrer söylüyordum. Zannederdim ki geniş siyaset dairesinde olacak. Halbuki bu memleketin en ziyade muhtaç olduğu imani ve İslami ve hayatı içtimai İslamiye dairesinde Risale-i Nur'u göreceksiniz diye hakikattan bana ihtar edilmiş bir hissi kabl el vuku ile musırrane ve tekrar ile ben de haber veriyordum. O hak ve hakikatlı meselenin suretini değiştiriyordum. İkincisi Şair-i İslamiyeye ve Siyaseti İslamiyeye darbe vuranlar 12, 13, 14, 16 sene zarfında büyük darbeler yiyecekler diye bana ihtar edildi. Evvelki meselenin aksine olarak geniş dairede vuku bulan o hadisatı ve büyük cemaatlere gelen o tokatları küçük bir dairede şahıslara gelecek tokatlar suretinde mana vermiştim ki tam aynen iki dairede hem küçük hem büyük 12 sene sonra en müthişi dünyayı terk ettiği gibi Büyük dairede de onun gibi dehşetli cemaatler 12, 13, 14, 16 tarihlerinde aynı tokatları yediler ve yiyecekler diye ihtar edildi. Ben tevilim ile bu büyük daireyi yalnız küçükte tatbik ettiğim gibi evvelki nur meselesinde de bilakis küçük daireyi ve sırf imani hadise-i nuriyeyi pek geniş daireyi siyasiyede tevilimle mana vermiştim. Onun için sırrı inna atayna'yı herkes birden anlamaz. Hem şahsi isimleri böyle mesaili ilmiye girmemek lazım olduğundan o risale hatta 13 seneden beri elime geçmediğinde isabet var. Kardeşlerim dahi onu merak etmesinler. Biri eğer çok merak etse o Sırrı inna e başında şimdiki saniyen ile başlayan fıkrayı ve laykada geçen aynı meseleye dair fıkrayı okumak lazımdır. Yoksa hiç bakmasın. O ikinci harbi umumi ve o dehşetli şahsın dünyadan gitmesiyle. Ve şimdi de onun mesleği geri çekilmesi ve bir kısmı o mesleğin aksine din lehinde resmen çalışması ve ehli imanın istibdada mutlakadan bir derece kurtulması ve az bir tevil ile o risaleciğin verdikleri haber aynı tarihlerde buku bulması o surenin bir lemay icazıdır. Fakat heyecanlı tevillerim perde çekmişti, hakikat gizlenmiş. Aziz muhterem kardeşim, 1300 seneden beri alem İslam'ı ağlatan ve bütün ehl-i hakikata eyvahlar yazıklar olsun dediren alem-i İslam'ın en dehşetli büyük yarasını deşmek, düşünmek benim hususi meşrebimde tahammülüm fevkinde elem veriyor. Hususan 25 seneden beri ihlas ile hakiki hizmet-i imaniye beni her nevi siyasetten çektiği ve 25 sene zarfında bir gazeteyi okutturmadığı gibi 20 sene bu işkenceli esaretimde hayatı siyasiyeye bakmamak için hükümete müdafaat hapsiyeden başka müracaat etmeyen ve vazifi imaniyeye noksan gelmemek ve ihlas kırılmamak ve siyasete bulaşmamak için on sene bu dehşetli bir umumiye bakmayan baktırmayan bir haleti ruhiyi taşıma mecburiyetim varken şimdi dehşetli ve ejderhalar hakiki imaniye cephesinde ehli imana gözümüz önünde saldırmalarından ve çokları ısırmalarından ehli imanı kurtarmak mecburiyeti Kur'an'ın emriyle varken bu zamanı bırakıp eski zamana gidip ehli beyte gelen dehşetli zulümleri temaşa etmek daha ziyade ruhumu ezer ve kuvve imaneviyeyi kırıp ruhuma azap azap üstüne gelmektir. Zalim siyasetin gaddarane bir düsturu olan cemaat için fert feda edilir diye çok zalimane pek çok vukuatı, ehvenüşer diye bir nevi adalet-i izafiye namında hakimiyetine bir maslahat göstermişler. Hatta bu asırda o gaddar düsturun hükmüyle bir adamın hatasıyla bir köyü mahveder. Beş-on adamın onların siyasetine zarar vermekte ve hümüyle binler adamı perişan eder. İşte eski zamanda bir derece siyasetin bu gaddar düsturu İslamlar içine girdiğinden siyasette bu müthiş düsturlar karşısında mecburiyetle selef-i salih'in sükût ile ve ehli sünnet vel cemaatın imamları o kapıları kapamak, "Baharallahu ey diyana fenutahiru elsinetena" deyip o kapıları açmıyorlar. Madem ehlibeyte zulmedenler şimdi ahirette cezasını öyle bir tarzda görüyorlar ki Bizim onlara hücumla yardımımıza bir ihtiyaç kalmıyor ve mazlum ehlibeyt muvakkat bir azap ve zahmet mukabilinde o derece yüksek bir mükafat görmüşler ki aklımız ihat'a etmiyor. Değil şimdi onlara acımak, belki onları o hadsiz rahmete mazhariyetleri noktasında binler tebrik etmek gerektir ki birkaç sene zahmetle milyonlar mertebeler ve bâki saadetler ahirette kazandıkları gibi dünyada da kaldıkları zamanda önemsiz dünyanın fani saltanatı ve muvakkat hakimiyeti ve karışık siyasetine bedel manevi birer sultan ve hakikat aleminde birer şah, birer manevi padişah makamını kazandılar. Valiler yerine evliyalar aktaplarak kumandan oldular. Kazançları bire bin değil, milyonlardır. İşte bu sır içindir ki Yeni Saidin hususi üstadı olan İmam Rabbani Gavs-ı Azam ve İmamı Gazali, Zeynel Abidin radıyallahu anhum hususan Cevşenül Kebir münacatını bu iki imamdan ders almışım. Ve Hz. Hüseyin ve İmamı Ali kerramallahu vecheden aldığım ders 30 seneden beri hususan Cevşenül Kebir'le daima onlara manevi irtibatımda geçmiş hakikati ve şimdiki Risale-i Nur'dan bize gelen meşrebi almışım. Zalimlerin gattarlıklarını değil deşmek, bakmak belki düşünmek de meşrebimize gelmiyor çünkü onlar mücazatını ve mazlumlar mükafatını aklımızın fevkinde görmüşler o meseleler ile meşgul olmak şimdiki bu hazır musibeti diniyeye karşı mükellef olduğumuz vazife-i kur'aniyeye zarar verir fulemai ilmi kelamın ve usulü'ddin allamelerinin ve ehli sünnet ve'l cemaatın dahi muhakkiklerinin İslami akidelere dair çok tetkik ve muhakematla ve ayat ve hadisleri müvazene ile kabul ettikleri usulü din düsturları şimdiki Risale-i Nur'un meşrebini muhafaza'ya emrediyor, kuvvet veriyor. Hatta hiçbir yerde, hatta ehlibil ak kısmı da bu meşrebimize erişemiyorlar. Hakikati ihlas tam muhafaza edildiği için her nevi ehli İslam içine giriyor. Şialıkta mutaassıp ve Vehhabilikte de müfrit ve felsefofların en maddisi ve mütefennini ve mutaassıp hocaların en enaniyetlisi beraber nur dairesine girmeye başlamışlar ve kısmen şimdi de kardeşçe bulunuyorlar. Hatta bazı misyonerler de dini İsa'nın Aleyhisselam hakiki ruhanisi de o daireye gireceklerine emareler var birbirine hücum değil belki bir tesanüt bir musalaha lüzumunu hissedip medane münakaşa meseleleri ortaya atmıyorlar demek İmam Ali'nin radıyallahu <gülüyor> an 30 40 işaretiyle sarahat derecesinde haber verdiği Risale-i Nur bu zamanın müthiş yaralarına tam bir ilaçtır onun için o daire bize kafi gelmiş harice çıkmıyoruz İmam ı Ali ve veçenin şahsına ve hayatına ve adalet-i üzerine giden siyasetine ilişmek, darbe vurmak başkadır, şahsiyet-i ve hayat dünyeviyesinden ve siyaset-i içtimaiyesinden binler derece daha yüksek olan şahsiyet-i maneviyesine ve kemalât ilmiyesine ve makamati belayetine ve varisliğine darbe gelmez. Ve gelmemiş ve gelemiyor. Kimin haddi var? Onun için iki ciyeti birleştirmek tebehümiyle karşısında muarazaya çalışanların taarruzu pek dehşetli görünüyor. Ehli iman ortasında nasıl böyle bu olabilir diye hayret veriyor. Halbuki Yezid ve Velid gibi habis herifler müstesna ötekilerin kıs azamı, İmam Ali'nin radıyallahu anh, harika kemalatına ve kerametlerine ve verasetine ilişmek değil belki yalnız hayatı, ı insaniye ait idaresine darbe vurmaya çalışmışlar, hata etmişler. Harici ve büyük bir düşmanın hücumu zamanında, dahili küçük düşmanlıkları bırakmak elzemdir. Yoksa, hücum eden büyük düşmana yardım hükmüne geçer. Bunun için, daire-i İslamiyede eskiden beri tarafkirâne birbirine mukabil, muarız vaziyetini alan ehl-i İslam, o dahili düşmanlıkları muvakkaten unutmak, Maslahat-ı İslamiye muktezasıdır.